Idi. Bu ayet-i de bu ümmete ve dolayısıyla beşeriyete inen kitabı en kapsamlı özellikleriyle hatırlatmakta söz konusu etmektedir. Diyor ki Estağfirullah İnne hazal kur'an Şüphesiz ki bu Kur'an, Yahudi lilleti, hiç akıb, en doğru, en kıvamlı, en müstakim olan yol hangisiyse ona iletiyor. O yolu gösteriyor. Kitabın başında, yani Kur'an-ı Kerim'in başında, Kur'an-ı Kerim'den nasıl bahsediliyor? Hangi işaret ismiyle? Zalike'l kitab ile bahsediliyor. Zalike uzak için kullanılan işaret ismi. Şu kitap, burada kitabın ulviyetine, yüceliğine işaret ediliyor. Burada ise HV deniliyor. Bu da yakın işaret ismidir. <Gülüyor> Muhakkak bu kitap. Niçin? Çünkü o zalikeden ifadeinde ise başladığımız zaman bize nispeten uzak olan o kitap buraya kadar geldik. Kur'an'ın yarısına kadar geldik. Artık biz bu kitaba daha yakın olduk. Bu kitabı daha yakından tanımış olduk. Bu kitap ile başlangıç surenin veya kitabın başındaki uzaklığı artık peyder peyne olmuş oldu? Yakınlaşmış oldu. Burada onun için Kur'an Çünkü Kur'an yarısına varıyor buraya kadar okuyan bir Müslüman. Şüphesiz bu Kur'an artık ey mümin Ey Müslüman, ey bu Kur'an'ı okuyan, baştan itibaren bu kitabı iyice okuyup anlayan, idrak eden birisi olarak, sen de bu gerçeği fark etmiş olmalısın dercesine, tabii olarak insanda oluşmuş olması gereken kanaati ne yapmış oluyor? Ayet-i Kerime, belki de bazen belli belirsiz, Fark ettiğimiz o büyük gerçeği ayet-i kerime burada birkaç kelimeyle gözlerimizin önüne gösteriyor. Hakikati bize izhar ediyor. Artık anlamış olmalısın ki ey Kur'an okuyucusu. Bu Kur'an en doğru olana, en kıvamlı olana, en mükemmel yol neyse ona ileten bir kitap. Hangi konularda ona dair bir kayıt yok. O halde ifade mutlak yani. Kayıtsız ve şartsız bu kitap her hususta en doğru olana iletir demektir. Hangi hususi olursa olsun, hatırınıza hangi mesele gelirse gelsin. Beşeriyeti ilgilendiren konu ne olursa olsun. Bireysel Toplumsal, ekonomik, ahlaki, siyasi, itikadi, ailevi, ne olursa olsun ama. Kainat ile alakalı anlaşılmayan meseleler. İnsanlığın tarihin değerlendirilmesi. Beşeriyetin geleceği, kainatın geleceği, mebde ve me'at dediğimiz... Kainatın başlangıcı, sonu ne olacağı ile alakalı, Beşeriyet için problem teşkil eden, cevabı bilinmesi gereken her konuda, Bu kitap en doğruya ileten bir kitaptır. Mümin veya samimi bir Kur'an okuyucusu, Kur'an'ı başından itibaren okuyup buraya kadar geldikten sonra, Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği, ifade ettiği, bu ayeti ifade ettiği, bu gerçeği onaylamaması, el-hak böyledir dememesi mümkün değil. Çünkü, her birimiz hatırımıza gelebildiği kadarıyla, Fatiha suresinden itibaren, Kur'an-ı Kerim'in buraya gelinceye kadar, bu ayetlerine gelinceye kadar neler ihtiva ettiğini kısaca bir hatırımızdan şöyle hızlıca bir geçirelim bakalım. Daha 200 sayfasını, 300 sayfasını bulmadık Kur'an-ı Kerim'in, değil mi? 300 sayfalık bir kitap, beşeriyetin bütün meselelerine El atıyor, onları en doğru olan şekliyle çözümlüyor ve önümüze koyuyor. Bakara suresi için bile tek başına Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bakara suresi için. Neredeyse Kur'an'ın tamamını ihtiva edecekti diyor. Bakara suresi Kur'an'ın otağıdır diyor aleyhissalatü vesselam. otağı biliyorsunuz çadırın en büyük olanı. O tağıdır diyor. Hem miktar itibariyle ayet sayısı, sayfa sayısı itibariyle hem de ihtiva ettiği ahkamı, kıssaları itikadi ve içtimai boyutları ve ahkamı itibariyle Gaybi Kevni Ve şahit olduğumuz alem ile alakalı Anlattığı gerçekleri itibariyle Ve bilhassa Ayetel Kürsisi itibariyle Ve bilhassa Surenin sonunu teşkil eden Amenel Resulüsü ile Sure gerçekten muhteşem İşte Bakara suresi, arkasından Ali İmran, arkasından Nisa suresi ve ihtiva ettiği muhteşem hükümler, arkasından Maide suresi, arkasından Enam suresi, Araf suresi buraya kadar geldiğiniz zaman bakıyorsunuz ki Cenab-ı Allah sizleri bir bakıyorsunuz içinde yaşadığınız vakıa ile alakalı birebir ihtiyaç duyduğunuz her türlü hükmü indirmiştir. Bir bakıyorsunuz sizi Beşeriyet tarihinde yolculuğa çıkarmıştır. Bir bakıyorsunuz sizi, bu kainat niçin yaratıldı? Biz niçin yaratıldık? Kainat niçin var? Başı nedir, sonu nereye olacak? Ne olacak? Gibi mebde ve maad dediğimiz başlangıç ve netice ne olacak? Için, insanlık için bu hayattan sonra bir hayat var mı? Şu gördüğümüz alemden başka alemler var mı? Şu gördüğümüz mükelleflerden insanların dışında başkaları var mı? Değil mi? Yani günümüzde bu ilkel olarak ne şekilde soruyor Efendim başka gezegenlerde insan var mı? İnsan olması şart değil. Fakat şu bir gerçek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Sema gıcır diyor Gıcırdamakta da haklıdır Çünkü diyor kıyamda durmadık veya başını secdeye koymadık bir meleğin bulunmadığı bir karışlık yer dahi yok diyor. Şu hadisin insana verdiği sonsuzluk düşüncesini bir tasavvur edin. İnsanın kafası zihni ne kadar açılıyor? Ne kadar kuşatıcı oluyor? Sema gıcır diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bir peygamber olarak duyuyor. Biliyor semanın gıcırdadığını. Gıcırdamakta haklı olduğunu da söylüyor. Niçin? Çünkü Allah'a kulluğun azameti ve etkisi çok büyük. Ağırdır Allah'a kulluk. O kulluğun semayı tatacak kadar azameti var, değeri var, büyüklüğü var. Gıcırdamakta da haklı diyor. Allah Allah. Yani İslam'ın insanı ifade yerindeyse zihnine kazandırdığı o uçsuz bucaksız boyutlar kadar insan zihnini geniş tutan başka bir düşünce veya başka bir tefekkür sistemi var mı? Ben bilmiyorum ama olacağını da zannetmiyorum. Bakın sizi ne kadar derin düşündürebiliyor. Sema gıcır diyor. Ve gıcırdamakta da haklı diyor. Hatırımda yanlış kalmadıysa bu uzaya giden astronotlardan birisi. Bir şeylerin uzay gemisinin dışına çıkınca bir şeyler yapacaklarmış. Göklerde yıldızların hareketlerinden ötürü çok müthiş ki elbiseleri ne kadar ses yalıtıyorursa ayrı bir konu. Müthiş bir uğultu duyduğundan bahsetmişti. Öyle bir şey hatırımda var bilmiyorum. Yanlış da hatırlıyor muyum bilmiyorum. Yani buhur diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor. O da böyle diyor. Bunlar farklı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Orasını da Allah bilir. Bu Kur'an işte dedik. Ne yapıyor? Her hususta kısaca temas etmeye çalıştığım biraz dağınık da olsa en doğru en mükemmel en kıvamlı en isabetli olan yola iletiyor. Ve bu dünyada işi bırakmıyor. Bu dünyada doğruyu izledin, hey geçmiş olsun öldün ne güzel iyi bir insandın bitti. Öyle değil. Arkası var. Arkası var. İyi olmanın karşılığı var. Kötü olmanın da. Ve yebşerul müminînellezîne ya'melûnes sâlihât. Ve salih amel işleyen müminlere de en lehum ecren kebîrâ. Onlar için pek büyük bir ecir vardır diye ne yapıyor? Müjdeliyor. Müjdeliyor yani ya iyi oldum da ne olacak yani bunun bana faydası ne iyi oluyorum herkes benim iyiliğimden istifade ediyor benden başka bu insanı böyle bir yanlış ve kısır düşünceden kurtarıyor halk arasında bunun mesel olarak söylenen ifadesi ne İyilik yap denize at diyor. Balık bilmezse Halık bilir. Ne olacak? Şu dünya denizinde iyilikler senin iyiliğinin kıymeti ne ki? Ama şu azıcık da olsa veya bunca kötülük veya bunca iyilik arasında senin iyiliğin kaybolsa ve görülmese dahi onu bir gören vardır. Ona değer verecek olan vardır. Onu Karşılıksız bırakmayacak olan vardır. Yalnız senin değil, bütün iyiliklerin de kötülüklerin de mahiyetini, boyutunu, küçüğünü, büyüğünü, azını, çoğunu, eksiğini bilen vardır. Hesap eden vardır, kaydeden vardır. Onun yanında zerre miktarı bir iyilik kaybolmaz, zerre miktarı bir kötülük kaybolmaz. Ecrân kabira önemli bir ifade. Pek büyük bir ecir. Bu belirtisiz bir ifadedir sıfat da aynı zamanda. Sıfat mensur, büyük bir ecir. Bu şekilde mutlak ifadeler de Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda çokluk ifade ediyor. Pek büyük bir ecir, zaten büyüklük şeyden bir de nekireliği yani belirtisiz olması ...bunun sınırının olmayacağı... ...anlamını ne yapıyor? Ayrıca his ettiriyor, ifade ettiriyor. Ve başka neyi müjdeliyor bu kitap? Ve la yu'minune bil ahireti. Çünkü ecrike bir ahirette olacak. Ve bir de... ...ahirete iman etmeyenler için... ...ne yaptık? Şu müjdeyi veriyor... Hazırladık onlara azapı alimi. Onlar için de can yakıcı, can acıtıcı bir azap hazırladık. Can yakıcı bir azap. Müjdeye buşra denilir Arapçada. Kökü beşeradır. İnsan demek olan beşer de aynı kökten geliyor. Tenimize de beşera deniliyor aynı kökten. Şimdi insanın genelde yaşadığı manevi hallerinin de etkisi yüzünde teninde ne yapar? Kendisini gösterir. Onun için müjdeye aynı kökten gelen, ten ile aynı kökten, beşer ile aynı kökten gelen Müşra denilmiştir. Tebşir müjdelemek. İşte müminleri de müjdeliyor. Kafirleri de ahirete iman etmeyenleri de müjdeliyor. Aslında kötülükle müjde denilmez Türkçede. Ama Arapçada bu dediğim münasebet dolayısıyla insanın aldığı haberlerin sevindirici olsun veya üzücü olsun etkisi yüzünde, teninde kendisini gösterdiğinden ötürü Müjde Arapçada her ikisi içinde kullanılıyor. Onun için diyor ki yani kelime ona atıftır. Ayet ona atıftır. Ve bir de şunu müjdeliyor. Ahirete iman etmeyenler için biz can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeliyor. Onu bildiriyor. Bir azabı hafif azıcık düşünelim bakalım. Bu müjdenin etkisi yüzümüzde kendisini gösterir mi? Göstermez mi? Gösteriyor. Peki insan ne yapıyor? Biz insana bunları söylüyoruz. O ne yapıyor? O ne alemde? Ve yed'u'l insanu bi'şerr du'aehu bi'l hayr. İnsan için bazen diyor hayır ile şer o kadar birbirine yakın olur. Veya böyle bir ayrım onun için o kadar anlamsız olur ki İnsanın gafletine temas ediliyor. İnsan bazen öyle gafil kalır ki, hayır ile şerri birbirinden ayırt edemeyecek hale gelir. Aralarında fark görmeyecek bir hale gelir. Onun için hayır ile dua edercesine şer ile dua eder. Hayırı istercesine şerri ister, kötülüğü ister. İşte Cenab-ı Allah'ın insana kitap göndermesinin hikmeti de budur. Resul göndermesinin hikmeti de budur. Çünkü insan kendi hevasına, heveslerine, duygularının sellerine kapılıp gitmesine terk edilecek olursa, hayrı ve şerri birbirine karıştırır. Hayrına isteyecek şeyler dururken, şerrini isteyecek kadar gafil olabilir. Üstelik وَكَانَ insan ajula <عَجُولًا> İnsan çok acelecidir. Hayrın geciktiğini görür. Sabredemediği için şer bile bile başka bir iş yapayım der. Başkası gelsin ister. Cenab-ı Allah insana her vesileyle teenniyi emrediyor. Teenni tembellik değildir. Teenni hadiselerin gerisinde kalmak demek değildir. Teenni bir işi yapmadan önce onu hakkıyla ölçüp biçmek, gerektiği yerde, gerektiği gibi ve gereken zamanda yapmaktır. Teenni budur. Bazılarımız teenniyi tembelliğe ulaştırırlar. <gülüyor> Bazılarımız Tembellikten kurtulayım derken te teenniyi terk ederler. Acele iş yaparlar. Olmaz. Nasıl ki faraza bir tencereye koyduğunuz ocağa koyduğunuz bir yemeği pişirirken acele edip pişmeden önce erken indirirseniz o yemeğin tadı tuzu olmazsa hatta size zararlı olabilecekse yerine göre hatta hiç yiyemeyeceksiniz veya dökmek zorunda kalacaksınız veya zaman kaybedip bir daha tekrar ocağa koymak ihtiyacını hissedeceksiniz. Vaktinden önce işleri yapmak da bunun gibi bir şeydir. Onun için şimdilerde diyorlar ya doğru yerde doğru zamanda falan diye tenli bir yerde otur. Her şeyi yerli yerince yapmaktır. Olması gerektiği gibi yapmaya çalışmaktır. Acele hayırlarda acele ediniz. Hadisi te'ni terk edin manasına değildir. Hayrı vakti geldiği zaman geciktirmekte de bir maslahat yoksa onu bir an önce yapınız. Çünkü hayırın bir an önce vakti gelmiş şartları oluşmuşsa yapılmasında fayda vardır fayda mülahaza edilir mesela namazın vaktinin girmesi halinde ilk vakitte en erken vakitte kılmaya çalışmak gibi ama hele bir an önce şu namazı bitireyim tadil erkana riayet etmeyeyim ne okuduğumu bilmeyeyim ne okuduğumu idrak etmeyin Rükûa mı vardım, rükûdan mı doğruldum, secdede miyim, ayakta mıyım belli değil. Acele budur. Ya teenni nedir? Teenni de o namazını ifa ederken kametinden ifade yerinde ise başlayarak kameti evet ezana göre kamet hızlı okunur. Fakat hızlı okuyayım derken kameti anlaşılmayacak şekilde okumak Olmaz. Tebette estağfurullah böyle şey olmaz ki. Birisi senin kâhmetin gibi kamet getirdiği vakit, sen de ona kulak verdiğin takdirde anlayabilecek misin? Evet. O zaman o şekilde kâhmet getir. Böyle kâhmet olmuyor. Ama böyle getiriyorlar çoğu yerde. Yani bu kâhmetin yerine gelmeyeceği bir tarafa söylenen lafızlara saygı değildir. Sen kâhmette ne diyorsun? İslam'ın en büyük hakikatlerini, bir Müslüman'ın en büyük şiarlarını dile getiriyorsun. Onları ilan ediyorsun. Namazın bir kurtuluş, bir felah olduğunu ifade ediyorsun. Allah'ın azametini haykırıyorsun. Vahdaniyetini haykırıyorsun. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın risaletini o risaletinin en hayırlı amelini, ibadetini dile getiriyorsun. Onun için bu budur. Ha, işte bu teenni. Namaz kıldı. Ya inanın bazen doğrusunu isterseniz küçük yani Gençliğimize göre takip ederdik namaz kılanları. Sayıca çok azaldılar o şekilde namaz kılanlar. Alnı secdeye vardı mı varmadı mı bilemiyor. Ne zaman bırakın üç defa subhanallah demeyi, Subhan rabbil ala demeyi bir defa dedi mi demedi mi kestiremiyor. Ne anladık bu namazda? Sen ne anladın? Bizim anlamamız önemli değil. Sen ne anladın? Secdeden kalkıyor. Sırtını düzeltti mi düzeltmedi mi belli değil. O kadar acelen mi var? O zaman acele olan işini yap. Yine yap. Namazını ağır ağır tane tane yerli yerince kılabileceğin vakitte kıl vakitte kıl niçin namazımızı en hızlı vakite kılacak şekilde veya en hızlı şekilde kılacak şekilde namaza o kadar mı vakit ayıramıyoruz yani vesaire kısacası insan aculdur ama biz böyle olmayalım Cenab-ı Allah bizim tabiatımızda bunu yaratmıştır acelecilik insan tabiatında var ama ama Acelecilik bizi hayrı terk edip şerri isteyecek hale getirmemelidir. Ayetin ifadeinde ise tamamının ihtiva ettiği mana da budur. Acelecilik bizi hayırdan alıp koymayacak şekilde frenlenmeli, kontrol altına alınmalı. Cenab-ı Allah evet bizi aceleci yarattı. Fakat bize bir de irade verdi. Akıl verdi bu irademizi terbiye edeceğimizi etmemiz gerektiğini söyledi. Terbiye etmemiz için de bizlere gerçekten <gülüyor> güçlü bir eğitim programı verdi. İftara 10 dakika var acele edip yemek yemiyorsunuz. İftar sofrasının başında beklersiniz. Aman orucum sakat olmasın. Değil mi? Diye beklersiniz. Ezan okunuyor yetin yetmez. Şu bizdeki minarede bir okusun dersiniz mesela. Yatak takvim göre, saate göre tamam ama televizyonda da ezan sesini duyduk ama bir de bizim Ahmet hocamız okusun 12'li de duyalım dersiniz. Niye? Terbiye ediyorsunuz kendinizi. Çünkü biliyorsunuz ki Vaktinden önce bile bile iftihar ederseniz orucunuz berhava olur. Öyle. Bile bile ama olmuş zannediyorsunuz belgeler veya göstergeler çoğunlukla olduğunu gösteriyor. Siz de ona itibar ediyorsunuz bunda bir sorun yok. Yani Cenab-ı Allah bizi tabiatımızda olan o acüllü, aceleciliği ne yapmış? birçok ameli emrederek terbiye etmiştir. Namaz bir terbiyedir, oruç bir terbiyedir, cihad bir terbiyedir, ahlak bir terbiyedir, dilimizi tutmasını öğretmek bir terbiyedir, sözlerimize bağlı kalmayı emretmesi bir terbiyedir. Kısacası insan zaten diğer varlıklardan burada ayrılıyor, ayrıldığı önemli noktalardan birisi. Terbiye edilebilir bir mahluk. Ha diğerleri de terbiye edilebilir ama aslanı ne kadar terbiye edersiniz? E işte sirklerde görüldüğü kadar. Maymunu ne kadar terbiye edersiniz? Dediğim gibi o da benzeri. Veya ayıyı ne kadar terbiye edebilirsiniz? Burnunu halka takıp oynatabilecek kadar. Daha fazla şey demesiniz. Ama insanoğlu böyle değil. İnsanoğlunu Cenab-ı Allah o ne bileyim, yani hiçbir şeyi ayırt edemeyen, o zavallı, aciz bir bebek olarak çıkartıyor. Gören, konuşan, anlatan, meramını ifade eden, kendisini geliştiren, giden, gelen vesaire. Değil mi? İcat eden, anlatan, dinleyen, etkileyen, etkilenen bir varlık oluyor. Bir varlık oluyor. Çünkü bütün bunlar insanın terbiye edilebildiğini dolayısıyla aceleciliğimizi tabiatımızdan gelen aceleciliğimizi de terbiye etmemiz gerektiğini anlatıyor Cenab-ı Allah teenni müfessirler bize öğretmek üzere hikmetlerinden birisi odur diyorlar ne, neden bahsediyoruz Allahü Teala gökleri ve yeri altı günde yarattığından bahsediyor değil mi dileseydi bir lahzada da yaratıldı. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Altı günde yaratmış olduğunu söylemesi ve bunu sık sık vurgulaması aynı zamanda kudretini aynı zamanda da müfessirler der ki böylelikle Cenab-ı Allah kullara kullarına teenniyi öğretiyor diyor. Hikmetlerinden birisi de bunu hatırlatmasını sık sık Ademoğlunun hikmeti e, tenni öğrenmesidir diyor. İşte 12. ayeti kerime de bundan bahsediyor. Diyor ki Ve cealne leyle ve annehâra Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Ayet delil, belge, alamet gibi anlamlara geliyor. Kelime olarak. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bilinen belli bir başlangıcı, belli bir sonu olan surelerin her bir muayyen cümlesine de ayet diyoruz zaten. Ayet aynı zamanda mucize manasına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti bir mucizedir. Kendi çapında, kendi şeyinde Kur'an-ı Kerim'in birer mucizesi olarak her bir ayet karşımızda. İşte Cenab-ı Allah gece ve gündüze birer ayet diyor. Mucizedirler. Bunların meydana gelişleri hem meydana gelişleri itibariyle hem kainattaki etkileri ve sonuçları itibariyle hem biz insanlara faydaları itibariyle her bakımdan birer ayettir bunlar. Mucizedir. Diyor ki bir yerde başka yerde Söyleyin bana diyor. Eğer Geceyi kıyamet gününe kadar üzerinize ebedi yaparsak Yaparsa Sizi size kim aydınlık getirebilir? Ve eğer gündüzü Üzerinize kıyamete kadar ebedi yapacak olursa Size dinleneceğiniz, rahat ve sükun bulacağınız geceyi kim getirebilir? İşte o yönüyle gece ile gündüzün varlığı gerçekten mevcudiyeti arka arkaya gelmesi, uzayıp kısalması, gecenin tabiat üzerindeki etkileri, beşer üzerindeki etkileri çok büyük hikmetleri olan, allah Teala'nın birer belgesidir, birer mahlukudur. Gece ile gündüzün hikmetlerini hangi açıdan, hangi bakımdan ele alırsanız gerçekten orada gecenin, gece ile gündüz ile alakalı olarak anlatacak, söyleyecek çok şey bulabilirsiniz. Gündüzün aydınlığından istifade edebiliyoruz. Yalnız biz mi bitkiler, hava, Canlılar, cansızlar, bütün varlıklar, geçimimiz, gidişimiz, gelişimiz, yolculuklarımız hepsi gündüzde cereyan ediyor. Geceleyin de bunların bir kısmı oluyor ama gece ile gündüzün kısmı azamının büyük ölçüde bazı işlerin ve davranışların daha çok yapıldığı bir yerdir. Sabah saatinde trafiğin kalabalığı ile gece yarısı saat 12'den sonra 1'den sonra trafiğin kalabalığı dünyanın her yerinde değişiyor. Gecenin ortasından sonra. Mesela. Niçin? Çünkü insanlar o vakitlerde artık yavaş yavaş dinlenmeye çekiliyorlar. Cenab-ı Allah da geceyi, hayvanlar için hele bu zaten böyledir zaten. Hayvanlar için gece gündüz kesinlikle bu şekilde böyledir. İstisnalar var elbette. Yarasalar mesela geceleyin gezerler, avlanırlar, şey ederler. O ayrı bir konu. Bu niçindir? Tabi Cenab-ı Allah'ın, Konu o farklı ama Cenab-ı Allah kudretinin sonsuzluğunu gösteriyor. Yani diyor ki Cenab-ı Allah, ben bütün kuşları yumurtayla üreyen türden yaratmak gibi bir mahkumiyete mecbur değilim. Ben dilersem geceleyin uçan kuş gibiydi her şeyden. Fakat aynı zamanda kuştan farklı memeli bir hayvan olan yarasa gibi hayvanları da yaratabilirim. Ben bütün balıkları efendime söyleyeyim aynı şekilde memesiz yaratmak durumunda değilim. Beni mecbur eden bir şey yok. Ben dilediğim takdirde yumurtayla üremeyen balık türü de yaratabilirim. İster balık deyin ona ister başka bir şey. Ben bir deniz hayvanıdır, deniz hayvanları vesaire. Bu şunu gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın varlık ve birliğinin ayetleri, delilleri gerçekten ...sayılamayacak kadar çoktur. Kısacası şair şöyle diyor. فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى Her bir şeyde... ...onun bir ve tek olduğuna delil olan... ...ayetler, belgeler vardır. Diyor. İşte gece ve gündüz de her bakımdan... ...böyle birer ayettir. فَمَحَوْنَا ayet لَيْلٍ Biz... Gece ayetini Sildik Yani Kararttık Ve cealne ayeten nehari Bu bu sıra Gündüz ayetini de Görücü ve gösterici Kıldık Gösterici kıldık Gündüz alametinde Gündüzünde ne yapıyoruz Etrafımızı görebiliyoruz Niçin li tabtahu fadlan min rabbikum rabbinizden bir lütuf aramanız için ve başka veli ta'lemu adade's sinina ve'l hisab yılların sayısını ve hesap etmeyi bilmeniz için tabii bilim tarihçileri ne söyler bilmiyorum ama bu ayetlerin ve bu ibareler ve benzerleri ifade edese matematik ilminin ortaya çıkmasının en önemli etkenlerinden birisinin gece ile gündüzün meydana gelmesi ve bilhassa güneş ve ay hareketlerinin değişik olmasıdır. Bu sayede insanlar günleri, haftaları, ayları, yılları ne yapabilmişlerdir? Saatleri, dakikaları ne yapmışlardır? Tespit edebilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevadaki ayet-i kerimelerden hareketle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve külle şeyin fesselnâhu tefsîle Ve biz her şeyi alabildiğine kadar geniş geniş açıkladık. Her bir şeyi biz geniş geniş ne yaptık? Açıkladık, tafsilatlı bir şekilde ortaya koyduk. Cenab-ı Allah, biz insanların muhtaç olduğu tafsilatı yapmıştır. Kendi aklımızla, zihnimizle, becerilerimizle, çalışmalarımızla, beşeri birikimimizle ve imkanlarımızla bir yerlere taşıymamız gereken veya taşımamız mümkün olan ve esas itibariyle Allah'a karşı sorumluluklarımızla birebir alakalı olmayan hususları ne yapmıştır Cenab-ı Allah. Bu son cümle önemlidir bu konuda. Birebir Allah'a karşı sorumluluklarımızla alakası olmayan hususları ne yapmıştır? Bize bırakmıştır. Fizik alanında siz ilerleyin ilerleyebildiği kadar bildiğiniz kadar demiştir. Gerek içimizde gerek dışımızda fiziksel dünyayı tanımlayabilmek, anlayabilmek, keşfedebilmek, yorumlayabilmek, yararlanabilmek için ne lazımsa bizlere imkan olarak vermiştir. İnsan vücudunu tanıması için, tıp ilmini geliştirmek için, mühendislik, efendim inşaatçılık ne derseniz deyin. Bütün bunları yapabilecek imkanı, gücü, kabiliyeti Allahü Teala bize bahşetmiştir. Ve bunları yerine getirmenin Allah'a karşı sorumluluklarımızla birebir doğrudan nesi yoktur? Alakası yoktur. Onun için Cenab-ı Allah peygamberleri fizik ve kimya öğretmenleri olarak göndermedi. İnsanlara fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji her neyse öğretmek için, tıp öğretmek için gelmedi peygamberler. Ha getirdikleri arasında bu alanda da bazı önemli gerçekler belki olabilir. O ayrı bir konudur. Fakat maksat o değil. Kur'an-ı Kerim burada gece ve gündüzden bahsederken bizi efendime söyleyeyim astronomiye yöneltebilir olabilir. Bakın Kur'an-ı Kerim burada astronominin önemine işaret ediyor diyebilir. Fakat burada asıl maksat o değil. Asıl maksat ne? Gece ve gündüzün birer ayet olarak Allah'ın varlığına ve birliğine, vahdaniyetine bizim için delil olarak görülmesidir. İman meselesidir. İman meselesidir, aynen öyle. Çünkü biz gece ve gündüzden hesabı öğrenebiliriz ama... Bunların Allah'ın varlığının ve birliğinin birer ayeti, birer delili olduğu gerçeğini ıskalayabiliriz. Gözden kaçırabiliriz. Bunun gözden kaçmaması önemlidir. Onun için Cenab-ı Allah bunu göstermiştir ve buna bağlı olarak ne yapmıştır? Şeriatini indirmiştir, rasulleri göndermiştir. Rasuller beşeriyete ahiretlerinde nasıl mesud olacaklarını Nasıl mutluluğu dünyada kazanabileceklerini anlatmak ve göstermek üzere gelmişlerdir. İşte bunun için ve kullu şeyin fassalnahu tafsila buyruğu Cenabı Allah'ın kainata ne hikmetle dikkatimizi çektiğini de işaret etmiş oluyor. Cenabı Allah niçin bunca tafsilatı yapıyor? Ve kimler aracılığıyla yapıyor? Ne maksatla yapıyor? Bundan önceki ayet-i kerimelerde bahsedilen şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir şeklindeki 9 ve 10. ayet-i kerimenin işaret ettiği gerçekleri anlatmak içindir. Yani her şeyin tafsilatı bu Kur'an-ı Kerim'de hidayet yolunun gösterilmesi demektir. 13-14. Ayet-i kelimeye kısa bir giriş yaparak bugünkü dersimizi nihayetlendirelim. Ve kulla insan alzamna hu taairuh fi Arapçada birkaç manaya gelir. Tair ve bunun dönüşüm kelimenin dönüşmesi taif kuştur. Uçan kuş. Tahir uçan demek. Aynı zamanda Araplar bir şeyin uğurlu veya uğursuz olduğunu anlamak için o zaman için bir çeşit falcılık yaparlardı. Kişi bir yolculuğa çıkacağı zaman evinden dışarı çıkar, gördüğü kuşlardan ilk kuşu veya ilk kuş sürüsünü kovalardı Sağa uçarlarsa o işi uğurludur derdi, yapardı. Sola uçarlarsa uğursuzluk kabul ederlerdi. Bu da bir diğer manası. Yani biz her insanın kendi kuşunu boynuna doladık. Kuş nasıl boynumuza dolanır? İşte bu yani. Diyor ki Cenab-ı Allah bu ayet-i bu kelimesinde. İş, cahiliye dönemi insanların zannettiği gibi kuşların sağa sola uçmasıyla alakalı değildir. İnsanın uğurlu veya uğursuz gelen bütün işlerini biz onun boynuna doladık. Türkçedeki ifadesiyle alnına yazdık demek manası. Gerçekte alındaki bir yazı mıdır bu? Hayır. Takdir manasına kinayedir bu. Biz her insanın kaderini, takdirini onun boynuna yani ondan ayrılmaz kıldık. Ne diyor? Duvçilikler peygamberlerine: "Kalu inna taqayarnabikum". Biz sizin uğursuzluğunuzdan çekinmeye başladık. قالوا انما طائركم hayır sizin uğursuzluk dediğiniz şey Allah nezdindedir yani Allah'ın takdiridir her şey demek istiyorlar burada şu edebi sanat var muhataba kendisinin kullandığı kavramları tasih etmek suretiyle hitap etmek mesela diyor ki size haksızlık yapana Haksızlık yaptığı kadar haksızlık yapın. Fe mena'te da aleikum fa'tedu alayhi Haksızlık yapana yaptığı kadar haksızlık yaptığı kadarını yaparsak haksızlık olur mu? Değil, o adalettir. Bana zulmedene yaptığı zulüm kadar ben de bir şey bir ceza verirsem o adalettir. Veya verilirse adalettir. Yani burada müşakele dediğimiz bir kullanım var. Bu ayeti i kerimede de budur. Arapların kullandıkları tabir veya anlattı kabul ettikleri inanış onaylanmıyor. Uhur veya uğursuzluk diye bir hadise yok. Aksine reddediliyor. İşin esası kaderdir diyor. Cenab-ı Allah her bir insanı kaderinin mahkumu yapmıştır. fi <gülüyor> unuki diyor. Elzemnâhu fi unuki. Boyna ne ilzam edilirdi? ne bağlanırdı? Esirlerin özellikle boynuna tasma bağlanırdı. Tasmalar konulurdu. Ve genelde esirlerin elleri şu şekilde bağlanırdı. Bu değil, bu evet bu kağı. Bu şekilde şey ediliyor, bağlanıyorlar. Cenab-ı Allah burada ifade ediyse güzel bir e, benzetme, edebi sanatla diyor ki Nasıl ki esirler boyunlarına takılan bu kağalarla tasmalarla esir alınıyor ve onlardan kurtuluşları mümkün olmuyorsa insan da kaderinin bu şekilde kaderini yaşar, kaderini ifade ediyse mahkumudur. Yani insanın iradesi yoktur manasına değildir. Onu inşallah daha sonra yine anlarız ve nukhrij lehu yawm el kıyameti kitaben Kalan kısmında sadece manasını verelim. Ve kıyamet gününde biz ona önünde açılmış olarak göreceği, kaç karşılaşacağı bir kitap çıkartacağız kıyamet günü. Ne diyeceğiz ona? Iqra kitabak. Kefa binfike el yevme aleike Kitabını oku. Bugün kendi aleyhine, kendini hesaba çeken olarak sen kendine yeterlisin. <gülüyor> Kitabı okuyacağız. Aman Allah'ım diyecek kafir. Mâ lihâzel kitâb la yugadiru sahîraten ve la kebîraten illa asâ. Bu kitaba ne oluyor ya Rabbi diyecek. Küçük büyük her şeyi kuşatmış. Burada yazmış kaydedilmiş bulunuyor. Kıyamet gününde üç kitap arasında mutabakat görülecektir. Pardon iki kitap. Üç kitap nereden çıktı? Kader de Cenab-ı Allah'ın her bir kul için yazdıkları ile melekler tarafından yazılan amel defterleri. Karşılaştırılacak ve bu iki kitap birbirinin aynısı olduğu görülecek. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Emma Yasifun ve Selamun Aleyhisselin Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin Zâden Allah'u ve iyyâkum ilmen ve ikhlasan ve amelen inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Cümlemizden.